İnna al-hamdulillah, n-ahmduhu ve n-isteynuhu ve n min şurur anfusina ve min siyat egmalina. Men yehdihillahu, fala muzilllla, vmen yudlil fala haddiyla. Wa ashadu an la illa Allah la shari'ka. Wa anna Muhammadan abduhu wa Allahumma salli wa wa Alâ abdike ve rasulike muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi ecma'in emmâ ba'd. Bugün 7 Temmuz 2010, çarşamba. kitab Tevhid, Şerhi derslerimizin 8. dersi. Kitap, Türkçe kitap. Tamam Besmele ile başla inşallah. <gülüyor> Besmele ile. Bismillah ve Müellif rahimahullah der ki Bismillahirrahmanirrahim. Kitab-ı Evet. Müellif rahimahullah diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Kitab-ı Şimdi biz ne dedik geçen hafta? Müellif rahimahullah kitabına ne ile giriş yaptı arkadaşlar? Besmele ile giriş yaptı. Anlattık besmeleyi. Şimdi tabi soru geliyor aklı hemen. Diğer mü müelliflerin adeti olduğu üzere kitaplarında iki şeyle başlarlar. Müellifler. Müelliflerin adetidir. Yani kitap telif edenlerin adetidir. Kitaplarını iki şeyle başlarlar. Bir hamdele ve yanında hamdele yani innel hamdelillah nehmeduhu ve nestainu gibi yani Allah'a hamd etme, ona senada bulunma ve Resuluna salat ve selam getirme. Bu bir İkincisi de ne? Kitabına bir mukaddime yazma. Kitabına bir ön söz yazma. Baktığımız zaman bu müellifte ne Allah Resulüne ne Allah'a ham sena ve Resulüne salat ve selam getirmiş ne de kitabına ne yapmış? Ön söz koymuş. İkisinden de kitabını hali bırakmış Muhammed bin Abdül Şimdi burada soru neden? Müellif Rahimahullah diğer müelliflerin adeti olduğu gibi kitabına ne hamdeleyi koymuş ve salat ve selamı koymuş Allah Resulüne ne de bir ön söz yazmış mukaddime koymuş. Bunun sebebi ne? Şimdi öncelikle Hamdeli'ye ele alalım. Şimdi iki kısım dedik. Neydi? Birincisi hamdele, salat ve selam. İkincisi ne? Ön söz. Önce Hamdeli'ye ele alalım. Neden Hamdeli'yi koymamış olabilir? Yani neden Allah'a bulunmuş bulunmamış Resulüne salat ve selam getirmemiş olabilir? Müellif bundan, bundan muradı Allahu Alem şu olabilir. Mesela ihtimaller var. Birkaç cevap var. Birincisi, mesela müellif bundan, müellifin bundan muradı, mütekaddimlerin, yani geçmiş alimlerin, ilk dönem alimlerin, selef alimlerin, ilk kitap yazan ehl-i sünnet alimlerimiz, bunlar İmam-ı Şafi olsun, İmam buhari olsun vesaire. her neyse. Müelliflerin bundan, müellifin bundan muradı, mütekaddimlerin, mütekaddim dedim mi biz ne anlayacağız arkadaşlar? Daha eskiler, müteahhir, daha sonraları, tamam Gelenler. Mütekaddimlerin birçoğunun yaptığına muvaffakat etmek için olabilir. Mütekaddim alimlerin birçoğunun yaptığına muvaffakat etmek için olabilir. Neden? Çünkü mütekaddim alimlerin birçoğu kitabına ön söz koymamıştır. Ve bir kısmı da hamd, salat ve selamda ne? Bulunmamıştır. Şimdi bizim aldığımız kısım hangisi? Hamd. Salat ve selam kısmı. Ne olabilir dedik sebebi? Geçmiş müelliflere muvaffakat etme niyeti olabilir. Sadece Besme besmele ile başlarlardı. Geçmiş müellifler. Sadece besmele ile başlarlardı. Mütekaddimlerin az bir kısmı hariç çoğu hamdele ne yapmazlardı arkadaşlar? Çoğu hamdele koymazlardı. Mesela Bukhari gibi mesela. Ama Müslüm, İmam Müslim'e baktığımızda koy, koymuştur mesela. Yani mütekaddimlerin bir kısmı yine hamdele koymuştur ama çoğu yapmamıştır? Koymamıştır. Biz ilk derste ee, i̇lk derslerimizde söylemiştik. Müellifin bu kitaptaki izlediği usul, yol, kimin usulüne benziyor? İmam Bukhari'nin. Dil mi dedik başlığını koyması, altına rivayetler serdetmesi falan. Neye benziyor usulü demiştik? Bukhari'ye benziyor. Ve Bukhari'ye de baktığımızda o da ham salat ve selam koymamıştır İmam Bukhari. Tamam. Bu birinci cevap olabilir. İkinci cevap, müellif ve müelliften öncekiler bu türlü yazdıkları kitapları besmele ile baş, başlayan risaleler olarak adetmiş olabilirler. Hamdele yani şimdi neyde hamdele münasiptir daha çok? Hutbelerde değil mi? Hutbelerde mesela İmam Cuma günü hutbe verince veya biz şimdi ders yapınca ne yapıyoruz? Hamd getiriyoruz salat ve selam. Genelde hamdele ve salat ve selam neye e, neyde devamlı zikredilmesi daha uygundur? Hutbe tipi, konuşma tipi e, muhadara Seminer tipi şeylerde daha uygundur. Anlatabiliyor muyum? Yani devamlı söylenilmesi daha uygundur. Müellif Allahu Alem bunu şey niyetiniyle ele almış olabilir. Bunu işte sanki faydalanmaları için ilim ehli kimselere ve ilim ehli talebelerine yazılmış risaleler sanki onlara hitaben o kastla yazdığı için ne yapmıştır? Bes sadece besmeleyle yetirmiştir. Nitekim Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de Krallara yazdığı mektupta neyle başlardı? Din besmeyle ve dini bilgiler verirdi orada. Ne istediğini söylerdi. Bu bir risale hükmünde. Allah-u Alem müellif de bunu bu hükümde, bu, bunu itibar alarak, bu hükümde zihninde tasavvur ederek, sonuca vararak bu niyetle ne yapmıştır? Hamd ve salat ve selam ne yapmamıştır? Koymamış olabilir. Üçüncü cevap. Hamdelenin zikredilmesindeki asıl maksat nedir arkadaşlar? Asıl maksat Allah'a zikretmektir. Hamdelenin konulmasının biz neden şimdi dersimize diyoruz inelhamdülillahi nahmedu ve nestainu vesaire. Bereket olsun. Teberrük edelim değil mi Allah'a. ibadetimizle bu derste bereket versin. Allah'a övmek tazim etmektir. Asıl maksat hamdelenin zikredilmesinde. Allah azze ve celle'ye zikretmektir. Peki bu besmele ile hasıl oluyor mu, olmuyor mu arkadaşlar? Bu Murat. Yerine gelmiş oluyor mu, olmuyor mu? Oluyor değil mi? Evet. Müellif Besmele koydu. Dedi ki Bismillahirrahmanirrahim. Bak Allah'ı övdü. Ne yaptı? Allah'ın ismiyle istiyorum dedi. Demek onda kudret ve azamet görüyor. Rahman dedi ona, Rahim dedi isimlerini ne yaptı? Belirtti ve burada Allah'a zikretti. Selam. Aleykümselam. Selam. Aleykümselam. Ee, o zaman Besmele'deki ve Hamdele'deki şey, asıl maksat neymiş arkadaşlar? Allah Azze ve Celle'yi Öğmek zikretmek. Bu da Besmele ile hasıl olduğu için Müellif Besmele ile yetinmeyi yeterli görmüş olabilir. Tamam, bu da üçüncü cevap. Dördüncü cevap olabilecek, cevap olarak şu da denilebilir: Muhtemeldir ki Müellif Rahimullah Allah Azze ve diliyle hamd etmiş kitabı yazmadan önce. Şimdi düşünün ki müellif almış Risale'yi kağıt kalemi eline. Demiş ki içinden innelhamdelillah nehmeduhu ve nesta'aynuhu ve nestağfiruhu vesaire neyse. Sonra da ne yapmış arkadaşlar? Demiş ki ve salatu vesselamu ala rasulillah salat selam getirmiş. Sonra ne yapmış? Kitabını yazmaya başlamış. Demiş ki Bismillahirrahmanirrahim. kitabı ı Tevhid. Bu muhtemeldir. Değil mi? Bu nedir arkadaşlar? Muhtemeldir. Biz her zaman ne yapacağız? İhtimalleri göz önünde bulunduracağız. Alimlere ne yapmak için? Hüsnü yapmak için. Ki bu zaten zemmedilecek bir şey de değil. Biz sadece sebepleri zikrediyoruz burada. Çünkü zaten mütekaddim ehli sünnet alimlerimizin birçoğu hamd, salat ve selamı koymamıştır zaten arkadaşlar. Tamam. Dördüncü cevabı kim söyleyecek? Tekrarlayacak. Yani, kendi değil de getirmiş olabilir. Bundan dolayı... Evet, ham salat ve selam. Salat evet. getirmiştir. Getirmiştir içinden. Sonra ben yazarken de... sadece yazıya Saat. dökmemiştir. Bu muhtemel. Tamam Evet. Beşinci cevap olarak şu denebilir. Bu kitabın, yani kitabu tevhidin bazı el yazma nuskalarında arkadaşlar. Bazı el yazma nuskalarında. Şimdi eskiden nasıldı kitaplar? E, alimler yazarlardı elinde. Talebeler bazen onu ne yaparlardı? Nuska ederlerdi. Yani bir nuskasını çıkarırlardı, yazarlardı. İkinci nuska olurdu. Değil mi? Ta bu Nebi Sassalem döneminden beri mevcut. Kur'an-ı Kerim dağıtıldı vesaire nuskalar halinde. Bu mevcut. Şimdi bazı nuskalarında bu kitabı tevhidin bazı el yazma nuskalarında Besmele'den sonra şu ibare kullanılmıştır arkadaşlar. Elhamdülillah usalli ve usallim ala muhammedin ve alihi ve eshabihi. Veya buna, bir akın, buna yakın bir lafız. O lafızlar değişik söyleyenler var. Çok önemli değil. Yani ne yapmış kitab-ı tevhidin bazı nuskalarında müellif besmele'den sonra ne zikretmiş arkadaşlar? Hamd, salat ve selam. Abdurrahman İbni Hasan. Kim bu? Şeyh'in torunu ve Fethül Mecid'i yazan kişi. Aynen şu cümleyi kullanıyor Fethül Mecid'in başında arkadaşlar diyor ki ve vaka alı nusxatun bi hattih rahimahullah benim diyor elimde bana şöyle bir şey ulaştı nuska ulaştı kitabın nuskası. müellifin yani Muhammed bin Abdülvehab'ın kendi el yazısıyla içinde işte şöyle şöyle bulunan yazılar var deyip içinde hamdeleydi de salat ve selamı da salat ve selamın da olduğunu ne yapıyor belirtiyor arkadaşlar Tamam. Yani torunuyor ki benim diyor dedem yani onun diyor el yazma nuskası benim elime geçti ve orada hamd ve ne vardı arkadaşlar salat ve selam vardı. Ve dikkat edin ilginçtir yani ilginç derken çok hoştur kendisi kitabını bu nuskayı itibar alarak şerh ediyor. Kitabına baktığınız zaman nuskada salat selam hamd var ve onları da şerh ediyor zaten. On uskayı, o eline geçirdiği e, gerçek o şeyhin elle yazdığı on kayı itibar olarak şerh ediyor. Tamam. Yani bu beş tane ve daha farklı şeylerde söylenebilir sebep olarak. Neden müellif hamd ve e, salat ve selamı zikretmediğine dair. İbni Hacer Rahimullah e, Bukhari'nin e, İbni Hacer Bari'de Buhari'nin sadece besmele ile başlayıp hamdele ve salat ve selam ile Başlamamasın, e, başlamamasının nedenine bu türlü cevaplarla cevap veriyor. Evet. Fethül Bari'yi de e, Bukhari'yi de şahit ederken i̇bn Hacer bu türlü cevaplarla cevap veriyor. Neden Bukhari e, Ham, Hamdele ve Salat ve selamla başlamıştır başlamamıştır diye. Şimdi neden müellifin kitabına Besmele ile başlamayıp e, Besmele ile başlayıp Besmele'den sonra Hamdele ve Salat ve Selam zikretmediğini belirttik. Bu birinci kısım. Peki ikinci kısım neydi? mukaddime. Değil mi? Mukaddime de yazmadı kitabını, ön söz de yazmadı. Peki ikinci olarak diyoruz ki neden müellif kitabını mukaddimeden hali kılmıştır? Neden bir mukaddime, ön söz yazmamıştır? Eski alimlere cevaben Evet, içinde bu da var. Ve birkaç risale, bilim talebelerine risale evet. olması. Evet. Buna benzer, evet. Buna benzer birkaç tane neden söyleyebiliriz. Yani neden müellif kitabına mukaddime yazmamıştır? Diyoruz ki cevap olarak denilir ki mesela Kitaplara mukaddime yazılmasındaki asıl maksat. Şimdi arkadaşlar dedi ki müellif hamd etmemiş Allah'a. Allah'a hamtaki asıl maksat neydi? Allah'a zikretmek. O besmeleyle yerine geldi mi gelmedi mi? Geldi. Peki kitaplara mukaddime yazılmasındaki asıl maksat nedir? Asıl maksat kitabın içeriğinin konusunun ne olduğunu belirtmek ve neden tehlif edildiğini belirtmektir. Bu maksat da neyle hasıl oluyor? Müellif diyor ki kitabı tevhid. Kitabın ismi diyor ki tevhid kitabı. Yani içeriğini sana baştan sona ne yapmış oldu tabir sahilse? Muhtasar olarak anlatmış oldu. Yani bu kitap tevhid kitabı, başka bir şey değil. Tevhidin, şimdi tevhid lafzını da mutlak olarak kullandığı için içine tevhidi bozan şeyler, tevhidi eksilten şeyler, zarar veren şeyler, zedeleyen şeyler, yükselten şeyler vesaire Hepsini içermiş oluyor bu lafı. Çünkü mutlak olarak zikrediyor. Tevhid kitabı. İşte tevhid kitabı sözüyle çünkü müellif nasıl başlamıştı? Bismillahirrahmanirrahim Kitabut Tevhid diye başlamıştı. Bu sözü, bu başlığı duyan herkes direkt olarak kitabın mevzusunun ne olduğunu anlayacaktır. Ve sadece tevhidin konularına has olduğunu anlayacaktır ve böyle muhtasarlıkla yetinmiştir mi müellif? Kitap zaten dikkat edin mi müellif muhtasar olsun maksadıyla yazmıştır bunu. Hani özlü olsun. Ama çok şey ifade etsin. Kitabın özlü olmasını, özlü olması için de müellif elinden geleni yapması lazım. Mesela mukaddime yazmaması lazım diyebiliriz. Bu bunlardan bir tanesidir. Hatırlıyor musun? Eğer maksat hasıl olacaksa. İkinci cevap olarak denir ki mesela, Bazili Mehli diyor ki, bazı ilimehli cevap olarak, Muhtemeldir ki müellif rahimeullah Allah ve Resulünün önüne geçmemeyi murad etmiştir. Müellif rahimullah Allah ve Resulünün önüne geçmemeyi murad etmiştir. Özellikle Kitabu Tevhid, özellikle kitap Kitabu Tevhid yani tevhid kitabı olunca bunun önemiyeti daha çok öne çıkıyor. Allah'a tazimden ve edepten dolayı Allah'ın kelamı önüne bir şey almayıp Allah'ın kelamıyla başlamayı tercih etmiş olabilir. Bu sebepten dolayı ne olur? Bu sebepten dolayı yazmamış olabilir. Peki müellif nasıl başladı dedik? Dedi ki: "Bismillahirrahmanirrahim. Sonra Kitabu Tevhid ve Kavlullah te ve Ya Kavlillah İksi Sahih. Teala ve Kadha Rabbuk Enna Ta'budu İlla İyyah." Kitabu Tevhid ve Allah Azze ve Celle Celal'in Allah senin Rabbin ondan başkasına ibadet etmemeyi emretmiştir babı kitabı şeklinde kitaba girmiştir. Direkt Allah'ın kelamıyla ile başlamıştır kitabına direkt başlıktan sonra. Sonra Resul'den de hadisler zikretmiştir. Muhtemeldir ki Allah'ın ve Resul'ünün sözleri önüne ne yapmamış bir şey söz bir şey almamış niyetini bütümü olabilir. Bu cevap fena değil tabi. Ancak bütün bunlara rağmen biz yine ne derdik? Yani koysaydı uygunluğu özellikle mütaahhirlere nispeten daha uygun daha hoş olabilirdi yine de diyebiliriz arkadaşlar. Evet. Ne diyor müellif baştaneyip? Sesli. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu tevhid. Evet arkadaşlar. Ne diyor? Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu tevhid. Bakın bu iki lafıza dikkat edin. Kitabu tevhid. Bunlar üzerinde biraz duracağız. Şimdi kitap mahzuf olan mübtedanın haberidir. Yani önünde bir kelime eksik. Nedir o? Yani haza kitabu tevhid demek. Kitabu tevhid ne demek? Yani bu kitabu tevhidtir demek. Kitabın ismi ne arkadaşlar? Kitabı Tevhid. Açılımı ne? Bir kelime orada boş. Nedir o kelime? Haza. Yani bu. O zaman ne oluyor cümle? Bu Tevhid kitab kitabıdır. Tamam Her Haza. kitab Tevhid. Peki kitap kelimesi Ketebeye Kütübü'nün masterıdır arkadaşlar. Master bir kelimedir. Bu kelimenin manası, maddesi el demektir arkadaşlar. Şimdi bu kelimenin bir yapısı var. Bu yapısı e, bizim gördüğümüz haliyledir Kitap. Şimdi bunun kökü var. Neyi? Hangi kelime harflerden bir araya gelmiş? K-T-B. Bu K-T-B'nin K-T-B maddesi ne ifade eder? elceme toplama, toplanmayı ifade eden bir lafızdır kitap. Şimdi e, nesne, vers, şimdi şu elinde gördüğünüz nesne, bunu isimlendirmiyoruz arkadaşlar. Şimdi ne var? Bu nesne nedir? İşte iki tane kapağı var. Bu iki kapağı arasında sayfeler mevcut. Ve bu sayfaların içinde mürekkep var, kelimeler var, kelimeler ne olur harfler var, harfler ne oluşturmuş kelime, kelimeler var ne oluşturmuş cümle. Böyle bir nesne haline gelmiş. Şimdi bu nesneye biz neden e, kitap diyoruz da ne demiyoruz Abul Kadir? Kuru fasulye. kuru fasulye demiyoruz. Çok güzel. Neden kitap diyoruz da kuru fasulye demiyoruz? Çünkü kitap kelimesi ketebeden gelme. Ketebenin aslı cemi ifade eder, toplanmak. Bu kitap da, bakın arkadaşlar, içinde iki kabı arasında sayfaları, kelimeleri, harfleri, cümleleri, meseleleri, hayetleri, hadisleri, her neyse oluşturduğu için bu nesneye ne ismi vermişler? Kitap, kitap ismi vermişler. Mesela Arap ne, de, ne der arkadaşlar? Diyelim ki bilmem ne oğulları, mesela Karacaoğulları diye bir kabile var burada. Toplanıyorlar, bir araya geliyorlar. Arap ne der biliyor musun? Teketebe...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 Şeyh, e, Salih Fevzan zikrediyordu o cümleyi. Tam unutmuş olabilirim. Ee, Sumiyel harrazu katiben liennehu yecm'u beynel rika. Kitabı Tevhid'in başında öyle diyor. Diyor ki harraz, terzi yani katip diye isimlendirmiştir. Çünkü yamaları bir araya toplar. Bak ketep oradan gelme. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Buraya anladık. Tekettebe benufulanin izac temau.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 tevhide gelince arkadaşlar kitabı tevhid dedik değil mi? Müellif ne demişti? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim'i anlattık. Sonra kitabı tevhid tevhid kitabı. Kitap lafzını da anlattık. Şimdi geldik tevhide. Tevhid kelimesine gelince tevhid kelimesi vahhade yuhhidun'un masterıdır arkadaşlar. Aslı vahhade birledi. Yuvahidu birliyor. Tevhid birlemek demek. Tevhid nedir arkadaşlar? Birlemek. Lugatta yani ca'le ke şey'e vahiden. Bir şeyi tek kılman demek.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 Biz bize yöneltilen bir emri ne yaptık? İşte tek edelim? kılıyorum dediğin zaman kılma. Ne? Hani bu calu şey diyorsun. Ne? Bakın ca'le ca kelimesine önce bir dikkat edin. Ca'le ca kılmak demek arkadaşlar. calu şey-i vahiden dediğinde bak bütün kelime ca'lede ca e, kalıyor. Buraya dikkat edin. Yoksa şey kaçar. Ca'leyi ca aklınıza tutun. Ca'le ca kılmak demek. Şimdi biz ca'luş şey-i vahiden dediğimizde bir şeyi tek kılmak. Şimdi zaten e, şeyde birçok ilah olduğunu yüce işte nefis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 Hüküm kastediliyor. O yüzden biz diyoruz ki mesela Erragıbül Asbahani mesela bunu müfredatta bunları belirtir. Ve ben tavsiye ederim her ilim talebesi bunu alsın Allah'ım da olsun. Türkçe'ye kazanıldı bu kitap. Yanlış hatırlamıyorsam iki yayın bastı. Birisi Pınar. En güzel baskı da Pınar Allah'a alem. Çünkü o tahkikli. Yani e, hiç e, Arapça bilmeyenlerin de faydasına çok olur. Neden? Kur'an'daki mesela bu ilmi kelimeleri ne yapar? Orada şerh eder örnekleriyle, rivayetleriyle vesaire.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 Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Amr, İbn, Amr İbn-i As radiyallahu anh'a diyor ki emma abuke hadisin arkası önü var vesaire diyor ki bir kısmında emma abuke lew kana akarra bit tevhidi fetesaddaqte anhu ve sumte anhu nefe'ahu zâlik ancak diyor babana gelince eğer şayet senin baban tevhidi ikrar etseydi tevhidi ikrar eden birisi olsaydı ve sen de onun yerine sadaka verseydin, onun yerine oruç tutsaydın, ne yapardı? Bu ona fayda verirdi arkadaşlar. Bakın lafız ne? Lew kâne ekarra bil Eğer tevhidi ne yapsaydı? İkrar etseydi. Ahmet İbni Hanbel'in müsnedinde. Bu hadis. Şeyh de zaten Hasan diyor, Ahmet Şakir'de sahiliyor bu hadis. Hadis maruf. Tevhid lafız. Tamam. Yine başka bir Nas'ta.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 Ye dukhulu qaumun min ihli min ahli tahridi an-nar. Thumma tudrikuhumur rahmatu fiyakhrujun wa yulqawna ala abwabil jannah fiyifidu alayhim ahli al-jannatil ma'. diyor ki tevhid ehlinden bakın tevhid lafzı bir kısım insanlar ne yapar ateşe girerler. Sonra rahmet onlara ulaşır.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 Rab kelimesi ne manalara gelir arkadaşlar? İtaat edilen Seyit, İtaat edilen efendi manasına gelir. Bir manası budur Rab kelimesinin. Bir manası ney? Tasarrufta bulunan ney? Melik. Tasarrufta bulunan melik. Üçüncüsü ney? Başkalarını terbiye eden, ıslah eden manalarına gelir arkadaşlar Rab kelimesi. Bütün bu manaları Allah hakkında bütün kamilliğiyle nedir arkadaşlar? Mevcuttur. Mesela Allah itaat edilendir. Bir mana Allah...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 Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mesela kaybolan deve hakkında e, hadiste belirtirken ne diyor? Hatta yelkâha rabbuha. ta ki o devenin Rabbi ne yapar? Onu bulur. Devenin sahibine ne ismi verdi arkadaşlar? Ya, Rab ismi verdi bak. Devenin Rabbi bulur. Yani sahibi. Çünkü Rabb'ın manalarından biri ne dedik biz? Ya, Sahip. Ya, biz bak bu hadis ona delil. Zaten lügatta var hiç hadis olmasa da. Çünkü kelime olarak içinde mevcut zaten. Anlatabiliyor muyum?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 Bir insanın mesela Allah insanların Rabbidir. Ennallâhe rabbun nas sözü ile bir insan düşünün diyor ki ennallâhe rabbun nas Allah muhakkak ki Allah insanların Rabbidir. Bir Veya başka bir cümle kullanıyor. Diyor ki ennallâhe ilahun nas Allah insanların nedir? İlahıdır. Bu iki cümle arasında hiçbir fark görmüyor demektir bu insan. E diyebilir bir insan tamam görmüyorum. Ne denir?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 Bakın bu bir lafızdır, Arapça bir lafızdır. Bu bütün ilmihalinde ehli sünnet veya dışı ittifak edilmiş önemli bir cümledir. Kullanılmıştır bu. Tarih boyunca da ve kullanılır. El-ibratu inna mahiye bil hakaiqi vel mabani la bil alfaz İtibar ancak manalar ve hakikat hakikatler iledir. Lafızlar ve mebaneler ile değil. Yani bizim itibar alacağımız nedir?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 İçeriyini sor, sorsaydı bize, o zaman durum ne olurdu arkadaşlar? Yerini bulurdu. O yüzden bizde soru zaten ne? En başından yanlış. Allah'ım dostunda olsun da dersin en sonuna geldik. Vallah waale, Masallah Muhammed'in waale